İslam hukukuna göre miras olarak erkeğe iki, kıza bir hisse olmasına rağmen kız evlat ben eşit bölüşmek istiyorum derse erkek kardeşleriyle helalleşmesi gerekir mi demişler hocam? Gerekir tabii. Yani ben eşit bölüşüyorum derken Kur'an-ı Kerim'deki o hükümleri beğenmiyorum derse iş problem olur o zaman. İman problemi olur. Yani, yani Kur'an-ı Kerim'in taksimini beğenmiyorsa... Yani nasıl iman etmiş olacağız? Olacak yani. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'nde bir defa hani e, şöyle anlaşılıyor. Bir adamın dört kızı var. Hı hı. Bir tane oğlu varsa yarısını oğlan olacak, gerisini kız alacak gibi bir anlayış var. Böyle böyle değil. Sezbullah Nisa Suresi ayet 11-11. يُوْسِيكُمُ fi evladikum اَوْلٰدِكُمْ mislu مِثْلُ حَذْلِ Allah size çocuklarınız hakkında mirası, erkeğe iki kız hissesi emrediyor. Bu da yusiyi emir demektir. Bizdeki tavsiye, yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur, de olur değil. anlamında değildir. Bunu ayetin devamında anlıyoruz. Çünkü ayetin devamında son cümlede, فَرِيلَ تَمْ مِنَ yani bu, bu hükümler Allah'tan bir farz olarak diye ifade ediliyor. Şimdi dolayısıyla şöyle düşünün. E, sizin babanızın üç kızı, bir oğlu var. Bir de anneniz var diyelim. Babanız Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde anneniz çocuklar olduğu için sekizde birini alacak. Geriye sekizde yedisi kalacak. Bu sekizde yedisini üç kızdı ya. Hı hı. Yani iki oğlan diyelim. Tamam. İki oğlan olsun. Şimdi efendim iki oğlan, bir oğlanı iki kız kabul edeceğimiz için dört kız oldu. Üçte kız vardı yedi. Herkese eşit bölünmüş olacak Ha efendim. şimdi yok eşit bölünmüş değil. Şimdi sekizde birini farz edelim ki sekiz milyon lira para bıraktı. Bir milyonunu anneniz alacak, bir milyonunu bir erkeğe alacak, şey 2 milyonu bir erkeğe alacak, 2 milyonu bir erkeğe alacağız, alacak kızlarda birer milyon olacak. Yani her bir oğlan kızın aldığının bir, bir katı, katı fazlasını olacak. almış olacak. Şayet iki oğlan değil de bir kız olsaydı, o zaman hani sekizde birini anne aldıktan sonra geriye yakan sekizde yedi yediye bölmüştük. Bir oğlan olduğu zaman, o zaman üç kız oğlanı iki sayacağımız için 5 eder 7'yi 5'e böleceğiz anladım yani asıl olan mesele erkeğin kızın aldığını bir kat fazlasını ha, almış olacağız kızların tamamını değil yani kızlar ne kadar çoksa erkeğin hissesi o kadar azalmış oluyor bir kız bir oğlan varsa 3 milyon bıraktıysa annesi de yoksa diyelim İkili başka miras yoksa e, ne yapacak olan iki bin milyon kız bir milyon olacak şimdi şöyle düşünebilir Yani niye kıza az veriliyor Şimdi Allah sistemini böyle kurmuş. Erkeğin kadına göre e, kadında bulunmayan sorumlulukları var. Bir, hanımının ve çocuklarının yeme, içme, giyinme, barınma gibi bütün ihtiyaçlarını e, erkek karşılamakla yükümlüdür. Kadının böyle bir yükümlülüğü yok. Bir de erkek çocuğu eğer bakıma muhtaç iseler anne babasının yeme, içme, giyinme, barınma gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Hatta kız kardeşleri varsa, bakıma muhtaç iseler, onlara, erkek, da onlara da bakmak yükümlülüğü vardır. Ama şöyle yaparlarsa, yani e, oğlan kız var ama kendi aralarında anlaştılar, biz dediler babamızın mirasını eşit alacağız. O zaman erkek çocukları kız kardeşlerine fedakarlık yapmış, yapmış oluyorlar. oluyorlar. Yani e, hepsi böyle razı olursa olur. Ama bir, derim ki bir kız derse ki yok ben kardeşim ben e, yani Allah'ın ayetini Kur'an-ı Kerim'i filan bilmem. E, ben eşit almak istiyorum derse o zaman Müslüman olamaz. Şöyle derse hocam mesela ya tamam Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor aminna kabul ediyoruz başımız üstünde ama ya ben medeni hukuka göre almak istiyorum günahı da razıyız falan dese o zaman da büyük günah Ona, işlemiş or, olur. Nasıl olacak yani? o e, <gülüyor> Kulak küslemiş olur yani. Tabi. Hesaplaşma yine ahirette Tabii, Kul olacak. hakkı üstlenmiş olur. Hak etmeyen bir mirası almış olur. Erkek kardeşi razı olmadığı sürece e, kul hakkı üstlenmiş olur. O da zaten diğer, Tabii. yani ahirette evet. o hakkı vermeden de evet. cennete giremeyecek. Ve belki cennete gidecekse bile. Tilke Hududullahi 11 ve 12. ayetler mirasla ilgili işte bunlar Allah'ın koyduğu kanunlardır, kurallardır. ilkeler, sınırlardır. Bu da hududunun Allah'ın sınırı demek. Yani siz bir böyle sınır çiziyor, bu daire içerisinde hareket edeceksiniz. Yani bunu biz günümüzün diline, dinin koyduğu kurallar, Allah'ın koyduğu kurallar diyebiliriz. biliriz. Ve men yutya Allah ve Rasuluhu kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, yani Allah'ın dediğini tutarsa, Peygamber'in dediğini tutarsa, yudhikhilu cennetin terjemitatil enhar. Allah altından köşklerden köşk köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere o itaat eden Müminleri koyacaktır. Hal orada ebedi kalacaklar. Ve zel azim bu büyük bir kurtuluştur. Ve men yasilla ve resuluhu Kim Allah ve Peygamber'in isyan ederse yani Allah'ın Peygamber'in dediğini tutmazsa ve yetaat ta Allah'ın koyduğu ölçüleri, sınırları tecavüz ederse, Aşağı kuralları e, uygulamazsa mesela mirasdaki kuralları yudhilhu narin haliden fiha eee Allah onu cehennem ateşine sokar. Orada ebedi kalır kabul etmediği için. Böyle o azab mühin ve onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor. Yani miras hükümlerini kabul etmezse karşı olur. Kabul ettiği halde uygulamaz da e, diyelim ki medeni hukuka göre e, alırsa alırsa kulak göstermiş olur. Yani geçici dünya nimetleri yüzünden ebedi ahiret hayatını kaybetmemek lazım evet. diyelim.